بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم صدق الله العظيم ربي افتح الخير واختم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم الخير Amin ve Değerli kardeşlerim hoş geldiniz. Bizleri tekrar bir araya getiren Rabbimize hamd-ü senalar olsun. Elhamdülillah bir araya geldik. Allah'ın adını anmaya, Allah'ın kelamını öğrenmeye, Allah'ın kelamını anlamaya, Allah'ın kelamını anlatmaya Rabbimiz bizlere nasip ettiği için inanın ne kadar şükretsek Yazdır çünkü Allah-u Teala'nın bir Müslümana, bir mümine verdiği en büyük görev, imandan sonra kendi kelimesini, kendi ismini yüceltmesidir. Ve biz bununla mükellefiz. Allah'ın ismi nasıl yüceltir, yüceltilir? Elbette ki bol bol zikir edilecek. Allah denilecek, La İlahe İllallah denilecek, Subhanallah denilecek ama Allah'ın isminin yüceltilmesi demek, O'nu yani Allahu Teala'yı anlamaktan geçer. Marifetullah'tan geçer. Allah'ı bilmekten geçer. Nasıl bir Allah'a iman etmemiz gerektiğini anlamaktan geçer. Ve anlatmaktan geçer. Allah bizden bunu istiyor. Allahu Teala'nın gönderdiği tek din vardır. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimize kadar gönderdiği bütün peygamberlerle gönderdiği tek din vardır. İslamiyet. Allah Hristiyanlık diye bir din göndermemiştir. Yahudilik diye bir din göndermemiştir. İnsanlar sonradan bozdular yaptılar. Adem Aley, Aleyhisselam da İlahi Kerimetullah için gönderildi. la İlahi İllallah davası için. Ondan sonraki bütün peygamberlerden Musa Aleyhisselam Firavun'la yaptığı mücadelede la İlahi İllallah kelimesinin mücadelesini yaptı. İsa Aleyhisselam o dönemin Yahudileriyle mücadele ederken yine bu kelime için mücadele etti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de gönderildiği kavmde Arapların içerisinde gönderildiği zaman bu kelimenin davasını ortaya koydu. Bizden de istediği bu La ilahe illallah davasını ortaya koymak, onu yaşamak, onu yaşatmaya çalışmak. Bunu yaşamak kolay bir şey değil. Öncelikle kendimizin yaşaması gerekiyor değerli kardeşlerim. Bunlar <gülüyor> çoğumuz aynı elhamdülillah. Rabbim olmayanları da nasip etsin. Bizler bu kelimeyi öğrenmek zorundayız. Hocam hepimiz biliyoruz. La ilahe illallah. Manası ne? Allah'tan başka ilah ne Ebu Cehil niye söylemedi bu kelimeyi? Ebu Leheb niye Peygamber Efendimiz davayı anlatırken arkasından koşup onu taşlıyordu? Ve diyordu ki bu, bu mecnumdur ha buna inanmayın ha bu delidir ha bu benim yeğenimdir ama delidir. Niçin bunun mücadelesini veriyordu? Niçin Bedre karşı bir ordu düzenlendi? Niçin Uhud'da bir ordu düzenlendi? Niçin Hendek Savaşı'nda müşrikler bir ordu düzenlediler? Bu kelimeyi kabul etmemek için. Onlara karşı da cihat eden Müslümanlar Peygamber Efendimiz'in önderdiğinde bu kelimeyi savunmak için cihat ettiklerim <gülüyor> kardeşlerim. Bu kelime basit bir kelime değil. Bu kelimeyi bizler hayatımıza sindirmek zorundayız. Allah'tan başka ilah yoktur. Ne demek? <gülüyor> ya Rabbi sen ne dersen onu yapmak zorundayım. Bir kelime. La ilahe illallah. Ya Rabbi sen bu kitabını gönderdin. İçindeki her şeyi kabul <gülüyor> etmek zorundayım. La ilahe illallah Ya Rabbi sen Kur'an'da zinayı yasakladın Nefsime ne kadar hoş gelse ben yapmayacağım La ilahe illallah Ya Rabbi sen demiştin ki Faiz haramdır Faizle iştihar eden Yarın mezardan şeytan çarpmış gibi Kalkacaktır ben bunu kabul ediyorum La ilahe illallah Annenize babanıza öf bile demeyin La ilahe illallah Ya la ilahe illallah öyle bir Kelime ki Kur'an-ı Kerim onu Açıklamak için gönderilmiştir Peygamberler onu tebliğ etmek için gönderilmiştir. Ne kadar İslam alemi varsa, ne kadar yazılmış İslami kitap varsa, gerçekte hepsi bir tek kelimeyi açıklamış, açıklamak için yazılmışlardır. La ilahe illallah kelimesini. Allah bizi <gülüyor> bu kelimeyi dilinden düşürmeyen, hayatından düşürmeyen, anlatmaktan vazgeçmeyen kullarından eylesin. <gülüyor> Kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli kardeşlerim. Tevbe suresine inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu haksız yere insanların mallarını yerler ve Allah yolunda alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcayanlara acıklı bir azabı müjdele. Devamında 35. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar yani o malı, mülkü, parayı, altını, gümüşü biriktirenler var ya işte bunlar o gün cehennem ateşinin ateşinde kızdırılıp biriktirenlerin altınları, böğürleri ve sırtlarında dağlar var. Dağlanır. Bu kendiniz için biriktirdiğinizdir. Biriktirdiklerinizi de tadın denir. Subhanallah. Evet. Ey iman edenler. Ye eyhellezina amanu. Ne diyoruz? Buyur ya. İman ettiğimizi iddia ediyoruz ya, inşallah iddiadan ötedir cümlemizin imanı. Ne diyorsun ya Rabbi bize? Buyur. İşte ey iman edenler, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu haksız yere insanların mallarını yerler. Gerçekten de gerek rahiplere baktığımız zaman, gerekse onlardan önce hahamlara baktığımız zaman haham Yahudi din alimlerine verilen isimdir değerli kardeşlerim. Papazlar da, rahipler de Hristiyan din adamlarına verilen isimlerdir. Eskiden hahamlara ve rahiplere baktığımız zaman, ayetin indiği dönemde de geçerli olmak üzere, bunlar öyle bir teşkilat kurmuşlar ki, bunlar öyle bir sistem kurmuşlar ki, insanların mallarını haksız yere yiyorlar. Birçoğu. Ama ayetten şunu anlıyoruz. Demek ki içlerinde biraz düzgün insanlar var. Rahip Bahira gibi. Rahip Nastura gibi. Bunlar hakkı biliyorlar. Son peygamberi bekleyen rahiplerdi. Yani ki bunların dışında öyle dil adamları vardı ki insanların mallarını, mülklerini, altınlarını, gümüşlerini haksız yere yiyorlar. Bir şekilde bir oyun yapıyorlar, bir dalavere yapıyorlar, ele geçiriyorlar. Ne yapıyorlar? Bunların üzerinde duracağız inşallah. Ve Allah yolundan alıkoyarlar. Bir şeyler yapıyorlar ki Allah yolundan alıkoyuyorlar değerli kardeşlerim. Ne yapıyorlar? Bir din uyduruyorlar. Allah'ın göndermediği bir din. Bir sistem uyduruyorlar. Allah'ın göndermediği bir sistem. Önlerinde kitap var, devrat var. Ne yapıyorlar? Değiştiriyorlar. Zengin adamın biri geliyor. Ey haham efendi diyor. Ben zina ettim. Kitaptaki hükmü nedir? Haham bakıyor diyor ki senin hükmün rejimdir. Ya arkadaş şimdi sen beni recil mi edeceksin diyor. Al şu parayı bir kese altın, bir şeyler yap. Hallederiz diyor. Ne diyor? Ya diyor işte, zina edenin hükmü eşeğe ters bindirilecek, katrana batırılacak, tavuk tüyüyle bulanacak. Eski yetkil filmlerini hatırlayın. Kumarbazlara yaparlardı ya, çocukluğumuzda izlerdik. Bu Yahudilikten kalma bir cezalandırma adetidir değerli kardeşlerim aslında. Devrat'ta, Rejim vardı Zina eden erkekle kadının öldürülmesi olayı vardı Hahamlar bunu değiştiriyorlardı Az bir para karşılığında Rüşvet veriyorlardı insanlara Malını mülkünü elde etmek için Gerçekten hatırlayın o, o döneme gerek bakalım Gerekse orta çağa bakalım Şu ana bile bakalım Şu an için de geçerli Para kimin elinde? Yahudi lobisinin. Para kimin elinde? Vatikanın Onları kim yönetiyor? baştakiler papazlar. Avrupa'yı kim yönetiyor? Mahalle büyüklüğünde olan Vatikan. Para kimin elinde? Onların elinde. Misyonerlik çalışmaları yapıyorlar değil mi? İnsanları aldatıyorlar, insanları kandırıyorlar. Müslümanları dinlerinden çevirmeye çalışıyorlar. En büyük davaları bu. Ha! Allahu Teala işte bu ayeti niye indirdi? Ne alakası var? Diyor ki: "Ey Müslümanlar, Yahudi ve hahamlar bu çalışma içerisindeler. Uyanık olun." Onlar daima insanları elde etmeye çalışıyorlar. Parayla kandırıyorlar. Bugün çoğumuz bebeklik kilisenin hikayelerini duymuşuzdur. Parayla kaç kişiye dinini değiştirmeye çağırmamışlar mı? Hatta bir ara gazetede okudum. Karataş yolu üzerinde bir köyden birini davet etmişler. Adam tamam demiş ne istiyorsun bana bir traktör <gülüyor> Traktörü almış ben Müslümanım demiş. Dinimi Adamayı adamı mahkemeye vermişler. Bebeklik lisesinin Bu Gazetede okumuştum bunu. Bu gibi çalışmaları çok. Evet, ey iman edenler, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu haksız yere insanların mallarını yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Ayetlerin mealini değiştirerek insanları Allah'ın yolundan alıkoyarlar. İşte bakın diyor, ey Müslümanlar, uyanık olun. Allah'ı iyi tanıyın. Peygamberi iyi tanıyın. Kitabı iyi tanıyın. Çünkü bu alıkoyma nasıl olur? Allah'tan uzaklaştırarak olur. Öyle bir Allah inancı ortaya koyarlar ki baba oğul kutsal ruh. Yok mu? Var. Gerçek Hristiyanlık diye bildiğin zaten yok da. İlk inananlar nerede? İlk inan yani İsa koyduğu dava nerede? Yok. Değiştirdiler. Geçen derslerde de işlemiştik. Ne dediler? Üzeyir Allah'ın oğludur dediler değil mi? Yüzey Aleyhisselam geldi, Tevrat'ı onlara hatırlattı. Bu Allah'ın oğludur diyecek. İşte bu bir dindir. peygamberliğin misyonunu değiştiriyorlar. Bu bir dindir. Bu şekilde insanları alıkoyuyorlar. Bugün bize anlatılan Allah nasıl bir Allah okullarda? Layık bir Allah değil mi? Gökyüzünde oturan tabiri caizse haşa allah Teala gökyüzünden bütün zamandan ve mekandan münezzehtir. Ama ne diyorlar? <gülüyor> Kainatı yarattı, her şeyi yarattı, dünyayı yarattı, seni yarattı ama sana karışmayan bir Allah. Allah kendini böyle mi tanıtıyor Kur'an-ı Kerim'de? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Sadece camilerdekilerin Rabbi değil Allah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Meliki yavmüddin. Din gününün sahibi bir Allah. Ya sana karışmayan bir Allah. Hesap sorar mı Murat abi? Bize alıştırdıkları Allah camide, Allah evde, mecliste Allah yok, alışverişte Allah yok, şurada Allah yok, burada Allah yok. İslam dini layık bir din değildir. İslam dini Allah'ın her zerresine karıştığı bir dindir. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılamaz. Bilakis devlet Allah'ın emir ve yasakları çizgisinde yönetilmelidir. Ama Bakın, hahamların değiştirdiği gibi bugünün hahamları, modern hahamları ne yaptılar? Modern rahipleri, Allah'ı karışmayan bir Allah. Yeri neyse orada oturan bir Allah. Seni yaratan, malı mülkü veren ama saldığım çayına ne halin varsa gör diyen bir Allah. Ya kardeşim beni salmışsa ahiretten niye bahsediyor? Din gününden niye bahsediyor? Kur'an-ı Kerim'de cennetten niye bahsediyor? Cehenneme girecek olanlar kim? İşte dini böyle değiştiriyorlar değerli kardeşlerim. Bunda uyanık olmak zorundayız. Kimse duygusal olmasın. Kimse kimseyi de kurtarmaya çalışmasın. Kimse Allah kadar merhametli değildir. Üstad Said Nursi Hazretleri ne diyor? Zalimler için yaşasın cehennem. Kim olursa olsun. Evet. Peygamberi değiştiriyorlar. Peygamberlik misyonunu değiştiriyorlar. Bize öyle bir zat gönderildi ki Rabbim bizi şefaatlerine nail eylesin. <gülüyor> biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik diyor Allahu Teala. Peki biz bu rahmetten nasıl istifade edeceğiz? İsmi alır sallallahu aleyhi ve sellem. Başka? Kutlu doğum haftalarında gül dağıtırız. Başka? Arada bir mevlüt okuturuz. Başka? Ha bunlar yanlış şeyler değil ha. Ama bu şekilde değil benim peygamberim sadece. Benim peygamberim Liderdi, benim peygamberim devlet adamıydı, benim peygamberim bir babaydı, benim peygamberim bir tüccardı, benim peygamberim hayatın her safhasında vardı. Ve her safhasında kendisini örnek almamı istiyordu. Allah onu bu yüzden göndermişti çünkü. Son dinin peygamberi elbette ki tüm çağlara hitap eden, son kıyamete kadar, Sürecek olan bir peygamber olmalıydı ve öyledir de elhamdülillah. Biz bu şekilde iman etmişiz ama bize gönderilen bir peygamber nasıl? Bu peygamber sevgi peygamberi. Sadece yetimin başını okşayan, ihtiyar kadınlara yardım eden bir peygamber değil mi? Benim peygamberim Huneyn savaşında atını en önde sürmemiş mi kafire karşı? Benim peygamberim hem dek savaşında ellerini açıp ridası düşene kadar dua etmemiş mi? Benim peygamberim öyle bir peygamber ki Medine'de bir gün çok büyük bir ses duyuluyor. Tüm Medine korkuyor. Sokağa çıkalım mı, çıkmayalım mı? Ses ne taraftan geldi? Oraya gidelim mi, gitmeyelim mi? Gitsek kim gidecek? Bunların içerisinde Hazreti Hamza var. Hazreti Ömer var. Hazreti Ali gibi zatlar var. Hepsi pehlivanlar kralıdır değil mi? Hepsi korkusuzdur elhamdülillah. O konuda şüphemiz yok ama Onlar bile korkmuşlar ne yapacağız diye Bir an çıkıyorlar dışarı Bakıyorlar Peygamber Efendimiz altına binmiş Kılıcı sırtında herkes evine gitsin yasın. Ben gittim baktım diyor korkacak bir şey yok Benim peygamberim böyle bir peygamber Benim peygamberim Gün gelmiş en iyi şekilde Gidebileceği kadar gitmiş İslam'ı tebliğ etmiştir Yetimin başını okşamıştır Mescide gelmeyen bir çocuğun Yahudi çocuğunun gidip evinde ziyaret etmiştir. Kuşu ölmüş bir çocuğa baş sağlığına gitmiştir. Ama gün gelmiş benim peygamberim bu hareketi de yapmıştır. Ben bunun için gönderildim diyor ya. Ebu Cehil onu gördü. Utbe bin Rabia gördü. Ümeyye bin Halef bunu gördü. Amcası Ebu Leheb bunu gördü. Çünkü Mekke'de peygamber efendimiz tavaf ederken her turunda dalga geçiyorlardı. En son peygamber efendimiz dedi ben bunun için gönderildim hazır olun. Onlar da biliyorlar Muhammedü'l Emin yalan söylemez. Ve o gün o hareketi gören herkes Bedir Savaşı'nda geberdi. Bir tek Ebu Leheb kendi mahallesinde, kendi evinde geberdi. Benim peygamberim böyle bir peygamber. Benim bin peygamber, benim peygamberim dedim ya devlet adamıdır. Bir önderdir. Beni yöneten adam onu örnek almak zorundadır. Ama bugün hayattan silinen bir peygamberle karşı, haşa silindi. Sil, silinmeye çalışan bir peygamberle, sildirilmeye çalışılan bir peygamberle karşı karşıyayız. Nerede peygamber isimlerde? Nerede peygamber iki kitap arasında? Hayatta nerede? Sünneti kaldırılmaya çalışıyor. Günümüz bazı beyinsizler çıkıp hadise, Kur hadise, sünnete gerek yok diyorlar değil mi? Ya kardeşim hadis ve sünnet Kur'an'ın tefsiridir ya. Bu kitabı o yaşadı. Bize anlattı. Ama biz ne yapıyoruz? Ya o bir peygamberdi. Ya işte peygamber. O bir melek değil. O bir nur değil. Normal bildiğimiz manalarda. O bir insan, bana örnek olan bir insan. Onun yaptıklarını ben yapabileceğim ki Allah bana onu örnek olarak gönderdi. Ama işte ne yapıyorlar? İşte dini değiştiren hahamlar, papazlar, günümüz çağdaş modernist insanları peygamberi de Allah'tan Allah gibi hayattan kaldırmaya çalışıyorlar. İşte Allah'ı bu şekilde, peygamberi bu şekilde hayatımızdan silmeye çalışıyorlar. Bizlere de değerli kardeşlerim, Allah'ı çok iyi tanımak zorundayız. Peygamber Efendimiz'i çok iyi tanımak zorundayız. Allah için, Allah için evli olan kardeşlerim çocuklarına birer siyer alsınlar ya. İnanın kırtasiyelerde Allah razı olsun basamlarda Müslüman kardeşlerimizden. Çocuklara yönelik çok güzel kitaplar yazılmış. Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan. Ya alın anlatın ya. Ya bir gün sigara içmeyin kardeşim ya. Ya bir gün şu tatlıyı şu dondurmayı yemeyin. Çocuğunuzu götürün oğlum bu kitabı sana aldım deyin. Kızım sana aldım deyin. Beraber okuyun. Bilseniz dahi. Eşlerimizle oturalım, sohbet edelim evde. Ya bugün Peygamber Efendimiz hakkında şunu okudum. Ya bugün Allah ne dedi? Açın Kur'an-ı Kerim'i, bir meal ya. tefavül yapın tabiri caizse. Bakara Suresinin 16. ayeti kerimesi okuyun. Tefsirine bakın. Hanım bak bize Allah burada ne diyor diye. İşte biz onların hayatımızdan silmeye çalıştıklarını bu şekilde kazanabiliriz. Ya Peygamber Efendimiz ya, ya ne büyük insan ya. Boşuna Allah ona Habibim dememiş. Boşuna Habibim dememiş. Ama biz Müslümanlar da işimize gelmiyor ki, onu sadece isimlerde bırakıyoruz maalesef. Ya bir misvak, bir misvak, subhanallah ya. Bir misvak onu yaşatmaktır. Bir tebessüm onu yaşatmaktır. Açın bakın ya elin kafiri bile onu örnek alıyor ya Savaşlarda onu örnek alıyorlar Düşünün Peygamber Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Savaşlarda kadınları öldürmeyin Savaşlarda çocukları öldürmeyin Savaşlarda din adamlarını öldürmeyin Savaşlarda ağaçları kesmeyin Sakatları öldürmeyin Yaşlıları öldürmeyin E kim kaldı? Size silah çekenlere Peki günümüz savaşında kim öldürülüyor? Vallahi bu saydıklarımın hepsi öldürülüyor Nerede Allah Resulü kaldı? Nerede? Yarın bize şefaatte mi bulunacak? Yarın Livay-ı Hamd sancağının altına alır mı bizi acaba? Yarın Havz-ı Kemse'den acaba bize bir tas su verir mi? Tastan vazgeçtik bir yudum su verir mi ya? Verir mi? İnşallah verir. Ümit varız, ümit varız. İşte Allah'ın kitabından uzaklaştırıyorlar bizi değerli kardeşlerim. İşte dedik ya Allah'ın yolunda yolundan alıp koyuyorlar. Üçüncü bir metot. Allah'ın kitabından alıp koyuyorlar bizi. O dönemin müşrikleri İslam anlatılmaya başladığı zaman ya biliyorlar Yahudiler ehli kitap. Allah diyorlar, peygamber diyorlar. Ahiret diyorlar, cennet diyorlar, cehennem diyorlar. Yasa Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem getirdikleri davada bu var. Gidiyorlar hahamlara soruyorlar. Çünkü hahamlara güveniyorlar. Hatta adak yaparlardı kendi aralarında. Bir Yahudi dedi ki ben ya yani bir müşrik Falan adam olursa çocuğumu şu haham'a vereceğim. Yahudi etsin kendisi gibi yetiştirsin. Ya da çocuğu olmayan biri benim bir oğlum olursa falan Yahudi <gülüyor> kavmine vereceğim, köyüne vereceğim. Orada yetişim <gülüyor> Yahudi olsun. Ya bu kadar Yahudilere güveniyorlar. İşte diyorlar bakın bizim beldeden bir zat çıktı Muhammed adında. Sallallahu aleyhi ve sellem. Emindir. Aramızda doğmuştur. Aramızda büyümüştür. Hepimiz onu tanıyoruz. Güvenilir Muhammed'dir. Babasını biliyoruz. Mekke'nin eşrafındandır. Dedesini biliyoruz. Abdülmuttalip'ti. Amcasını biliyoruz. Ebu Talip. Eşi Hatice. Soyun sopu belli. Ondan yanlış bir şey çıkmadı şimdiye kadar. Böyle bir davayla geldi. Ne diyorsunuz? Ne diyor Yahudiler ve papazlar o dönem? Vallahi o yanlış. Sizin putperestliğiniz var ya doğru. Onun getirdiği dava yanlış. İşte Allah'tan alıkoyma budur. Allah'tan alıkoyma budur. Değerli kardeşlerim. Kur'an'ı iyi tanımak zorundayız. Kur'an'ı iyi okumak zorundayız. Kur'an'ı öğrenmek zorundayız değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim sadece Ramazanlarda okunsun diye gönderilen bir, din, bir kitap değil. Mukabele yapılsın diye gönderilen bir kitap değil. Yapalım iyidir. Duvarlarda süs olarak bırakılan bir kitap değildir. Evinizdeki Kur'an-ı Kerimler'e bakın ne kadar yıpranmışsa o kadar okunmuş demektir. Tefsirini öğrenelim, mealini öğrenelim değerli kardeşlerim. Allah bize ne diyor bir bakalım. İşte niçin harfin kilabı yapıldı biliyor musunuz? Allah'tan alıkoymak için. Harfin kilabının bir sebebi kitabı almak için elinizden Kur'an-ı Kerim. Bir anda bir inkılap yapıldı, bir devrim yapıldı. Bir bir devlet hiç tarihin hiçbir yerinde yoktur bu. Bir anda cahil bırakıldı. Kitap ellerinden alındı çünkü harf inkılabıyla. Ya daha bundan 30-40 yıl önceye kadar Kur'an-ı Kerim okumak yasaktı, öğrenmek yasaktı. Eskiler anlatır. Vallahi billahi iş yerinde bir adam vardı, İbrahim amca diye sağ sağ Allah selamet etsin, öldüyse Allah rahmet eylesin Mustafa hocam derdi ben fekeliyim derdi yaşım küçüktü ben 7-8 yaşlarındaydım benim büyük abilerim Kur'an öğrenirlerdi Arapça öğrenirdik diyor fekenin diyor ormanlarında, dağlarında mağarada, ağaç kovuklarında benim yaşım küçük olduğu için diyor ben ağaca çıkıp iyi saklanırdım diyor meşe ağacının dalları arasında ben diyor asker geldiği zaman haber verirdim, ıslık çalardım saklarlardı kitapları, Kur'an-ı Kerimleri elifveleri bu nedir? işte Allah'ın dininden alıkoymadır değerli kardeşlerim. Camiler at ahır yapılmadı mı düne kadar? Bu dine alıkoymaktır, dinden alıkoymaktır, Allah'tan alıkoymaktır değerli kardeşlerim. İşte bizler de gidebildiğimiz kadar camiye gitmeliyiz. Çocuklarımızı götürelim değerli kardeşlerim. Kimse korkmasın gürür, vallahi camide gürültü yapsınlar, bırakın koşsunlar. Camide oynasınlar. Laf söyleyecek olanı da kardeş dışarı gelir misin deyin. Ona güzelce şu Allah Resulü'nün bunu emrettiğini, bunu söylediğini anlatın. Maalesef bizim toplumda şu var. Ne diyorlar kardeş? Hele sen git de baban gelsin önce. E çocuğu koyuyorlar camiden. Çocuk bir daha camiye gelmiyor ya. İşte bu cahilane bir şekilde dinden alıkoymaktır. Allah'tan alıkoymaktır değerli kardeşlerim. Evet. Allah yolundan alıkoyarlar. İşte bunu niye anlatıyor Allahu Teala? Sizler o papazın ahlaklarını, hahamın ahlakını iyi öğrenin. Ona göre ders alın. Bununla ahlaklanmayın. Dininizi iyi öğrenin diyor Allahu Teala. Sonra hemen yine başka bir konuya geçiyor Allahu Teala. Bu şekilden sonra Allah ve e, altın ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcayanlara da harcamayanlara da acıklı bir azabı müjdene. Subhanallah. Şimdi bu ayeti kerime baktığımıza göre zengin olmayacağız zahiren. Para biriktirmeyelim. Altınımız olmasın. Evimiz, arabalarmış, bunlar olmasın. Bu ayet nazil olduğu zaman değerli kardeşlerim Neyse geleceğiz ona inşallah. Eee çok ağır gelmiş sahabilere bu ayet. Bu ve bundan sonraki ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar o gün cehennem işte biriktirilen paralar diyor. Bunlar o gün cehennem ateşinde kızdırılıp biriktirilen alımları, böğürleri, sırtları tabiri caizse altın şuraya konulacak, derece sırtından çıkacak. Sırtına konulacak derece göğsümüzden çıkacak. Bu halde cehennem azabı olacak diyor. Onlara müjdele diyor. Sahabi üzülüyor. Sahabeye ağır geliyor. Yani şimdi biz çocuklarımıza para biriktirip hiç miras bırakmayacak mıyız diyor. <gülüyor> <gülüyor> Subhanallah. <gülüyor> Sahabi bunu o an iki iki şekilde anlamış. Hatta Peygamber Efendimiz'in de hadis şerif var. Allah diyor altın ve gümüşe lanet etsin, kahretsin diyor. Sahabi soruyor. Ya Resulullah, biz altın gümüş biriktirmeyecek de hani sen kahretsin diyorsun da ne biriktirelim? Zikreden bir dil, şükreden bir kalıp, size dininizde yardım edecek bir eş alın biriktirin diyor. Ulema bunu bize şöyle açıklıyor: Bu hüküm İslam'ın ilk anları için geçerli. Çünkü o dönem insanların bir eksik Müslümanlar iman ediyorlar, hicret ediyorlar, gidecek yurtları, yiyecek yemekleri, içecek şeyler hiçbir şeyleri yok. Müslümanların biriktirmesi yasak. Paylaşacaksınız diyor Allahu Teala. Ne varsa paylaşacaksınız. Biriktirmeyeceksiniz. Birinci grup bu şekilde. Fakat bu sonradan bugün hükmü kaldırılıyor değerli kardeşler. Çünkü Medine'den, Medine'de Peygamber Efendimiz saken birçok sahabi vefat etti zenginken. Onların arkasında bir şey söylemedi Peygamber Efendimiz. Bu hüküm kaldırıldı. Zaten kaldırılmayacak olsa İslam'da zekat müessesesi olur mu? Yani insan biriktirdiği paranın Yani yediğinin, işinin fazlasını dağıtacak olsa Zekat vermeye gerek kalır mı? Zekatı kalmaz <gülüyor> Miras bırakmayacak olsa parası mülkü kalır mı? Ya İslam'da Miras müessesesi oluşmuş Yani miras hükümleri oluşmuş Kur'an-ı Kerim'de vardır Dedeye varana kadar, neneye varana kadar, toruna varana kadar Kime ne <gülüyor> kadar miras verilecek Abiye kadar Şimdi normal bize bizim yaşadığımız kanuna göre nedir? Bizden abimize miras kalmaz Normal şartlarda değil mi? Ama İslam'da böyle değil, Bize abi, bizden abimize, abimizden bize de miras kalıyor. Dedeye, havaya, teyze vesaire, ince ufak ufak bunun İslam'da yeri var. İşte sahabi o dönem bunu iki şekilde anlıyor. Birincisi Ebu zerg Hazretleri ve onun düşüncesinde olanlar, kesinlikle diyor, o dönemin ilk insanları, ihtiyacı neyse onun dışında ne kadar paran mülkün varsa hepsini infak edeceksin. Hepsini infak edeceksin. Bir tane kuruş bile bırakmayacaksın. Delilini Peygamber Efendimiz'in hayatından getiriyor. Ashab-ı Suffa'dan bir zat ölüyor. Onu kefenleyecekler elbisesini soyuyorlar. Bir dinar çıkıyor üzerinde. Peygamber Efendimiz diyor ki işte bu ona dağlamadır ahirette. Bir müddet sonra bir sahabi daha vefat ediyor. Bu sefer ondan iki dinar çıkıyor. Ashab-ı Suffa'dan. Bu diyor ona iki dağlamadır ahirette. Ama sonra bu hüküm değişiyor dediğim gibi değerli kardeşlerim. Değişiyor. Yani Müslüman elbette ki zengin olma yolunda helal şartlarda olmak şartıyla zengin olacak. Zengin olacak ki ihtiyacı olanlara yardım edecek. Allah yolunda malını kullanacak. Allah yolunda verecek, infak edecek. Ama sonraki ayetlere bakın zekat ayetleri var değil mi? Müminin Suresi'ni anlatırken Müslümanların bir özelliklerinden biri nedir hocam? Müminlerin özelliklerinden biri. Zekat. Onlar ki zekatlarını verirler. Hayır. Kardeşim şimdi ben... Bazı Müslümanlar günümüzde işte bu ayetin ilk kısmını alıyorlar. <gülüyor> ya kardeşim ama müminlerin özelinde zekatı kim verir? Dinen zengin olan biri verir, değil mi? İslam hükümlere göre. Bunu fıkıh kitaplarımız belirliyor. Zekat zekatın şartlarını neden değildim diye. Evet değerli kardeşlerim, işte altın ve gümüşleri biriktirip de Allah yolunda harcamayanlara acıklı bir azabı müjdeler. Müslüman zaten zekat vermekle mükellef. Bu dinin bir temelidir. İslam'ın şartlarından biridir değil mi zekat? <gülüyor> Allah bunu bizim keyfimize bırakmamış. Ya Rabbi işte ben zekat ya vermeyebilirim deme hakkın yok. Sen dinen zengin sayılıyorsan zekatını vereceksin. Bu Allah'ın emri. Sana bırakmamış. Çünkü zekatın faydaları var. Birincisi Allah'a kulluktur zekat. Ya Rabbi sen benim malımda söz sahibisin. Sen demişsin ki malının şartlara uygun olan kısmından kırkta birini vereceksin. Ya Rabbi bana itaat etmek düşer. Bu kulluktur. Bu boyun eğmektir. Bu itaattir. Bu Allah'ı emredici olarak kabul etmektir. Boynunu bükmektir Allah'ın karşısında. İkincisi, zeka Derli kardeşlerin toplumda diyaloğu arttırır. Dengeyi kurar. Müslümanlar arasındaki maddi uçurumu ortadan kaldırır. Müslümanlar arasındaki merhameti yayar. Zenginlikteki cimriliği ortadan kaldırır. Kalpteki katılığı ortadan kaldırır. <gülüyor> Vermeyi sevdirir. Malı arttırır. Vallahi billahi zekat vermek malı arttırır. Çünkü bunu Allah Resulü yemin ediyor. Benim peygamberim bir şey bir şey yemin etmişse hakdır. Yemin etmeden söylemişse de haktır. Ama yemin etmişse onun haklılık derecesi kat kat daha fazladır. Yani önemi kat kat fazladır. Bunu bu şekilde anlamak zorundayız. Evet. İşte bunlar o gün cehennem ateşinde kızdırılıp, biriktirilenlerin alımları, böğürleri ve sırtları dallanır. Yani diyor Allahu Teala, eğer siz Allah'ın size verdiği bu malı, yani zekatını vermezseniz, Allah yoluna infak etmezseniz, Sırf kendinize bırakırsanız, mal kazanma derdiyle yaşarsanız, hayatınızı malın üzerinde odaklaştırırsanız, ben ne yapıp edip sırf altın, gümüş, para, şudur, budur biriktirme derdinde olursanız, Allah aklınıza gelmezse, kapındaki komşunun aklına gelmezse, çünkü Allah Resulü buyuruyor, açken komşusu, açken kendisi tok uyuyan bizden değildir. Onu doyurmazsanız, fakirleri yedirmezseniz, yetimleri gözetmezseniz diyor. Malınızı paylaşmazsanız diyor. Çünkü zaten malın kırkta biri bizim değil arkadaşlar. Böyle bir lüksümüz yok. Kimse demesin. Allah sana fakirin malının, malına o fakirin hakkını kırkta birini yerleştirmiş. Sen onu vereceksin. Bu senin boynunun borcu. Kimse baba etlik tasla Bak ben, ben zekat verdim. Ha. Vereceksin kardeşim. Bu senin değil ki zaten. O Allah'ın hakkı. O komşunun hakkı, ihtiyacın hakkı. İşte diyor, bu şekilde, bu şekilde verilmeyenlere, vermeyenlere yarın diyor bunlar kızdırılacak. Öyle bir şekilde kızdırılacak ki üzerlerine dökülecek. Göğsünden dökülmüş de sırtından çıkacak, sırtından dökülmüş de göğsünden çıkacak. Allah Resulü başka bir hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellemefdimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki deve diyor kıyamet günü getirilecek zekatı verilmemişse. Yavrusuna varana kadar. Alan o kadar büyük olacak ki o devenin diyor zekatını vermeyen adam yatırılacak. Develer önce sırtından geçecek. Ayaklarıyla onu bir güzel çiğnecekler, ezecekler. Sonra ısıracaklar devenin yavrusuna varana kadar. Sonra sırt üstü karın üstü çevrilecek aynı şekilde sonra sağ tarafına çevrilecek sonra sol tarafına çevrilecek bu şekilde cehennemde azap edilecek koyunlar için aynı şeyi söylüyor bu şekilde ve bu diyor 50 bin yıl kadar devam edecek ki diyor cehennemin bir yılı bir günü dünyadaki 50 bin yıla 50 bin yıla bedeldir diyor allah Teala Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra diyor Allah bunu takdir ederse cennetine koyar takdir ederse cehennemde bırak. Allah'a kalmış bir şey işte bu yüzden değerli kardeşlerim, Allah'ın <gülüyor> bu hükmüne uyalım Allah rızası için. Bakın Ramazan'da geliyor, gücü yetenler hesaplasınlar, ellerine bir güzel hesap makinesi alsınlar. En düşüğünü hesaplasınlar ama onun üzerine kat kat koysunlar. Bakın vallahi billahi diyorum malınız artacak, eksilmesinden korkmayın. Malınız artacak, malınız artacak, vallahi artacak, billahi artacak. Ya zaten malımızın kırkta biri, bizim değil değerli kardeşlerim. İnanın onu vermediğimiz zaman biz hırsız hükmündeyiz. İhtiyacı olan kardeşimizin hakkını sakladığımız için biz hırsız hükmündeyiz. <gülüyor> yani fazlasıyla verelim malımızı, mülkümüzü değerli kardeşlerim. Kendiniz için biriktirdiğinizdir denilecek. İşte bu azap, siz dünyada vermediniz ya, müminin, müslümanın, fakirin, fukaranın, ihtiyacı olanın hakkını. İşte diyor, bu sizin o biriktirdiğinizdir. Çekim tadın, fezzûku. Diyor Allah-u Teala başka yerlerde. Tadın, yiyin. Allah bizi muhafaza etsin değerli kardeşlerim. Amin. Rabbim bizi gerçek manada hükümlerini anlayan, yaşayan, yaşatmaya çalışan kullarından eylesin. Amin. Var mı sorusu olan? Allah rızası için El-Fatiha.